Kadınların erkek hocalardan ders almasında nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız? Ee, erkek hocadan kıraat dersi almak caiz mi? Aynı şekilde başka bir izleyicimizin de sorusu vardı. Ee, açık İmam Hatip Lisesi'nde okuyormuş kendisi. Kur'an dersimize erkek hoca giriyor ve e, bu hocaya Kur'an'dan ezberler vermemiz caiz midir diye sorarlar. Şimdi kadınlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gelirlerdi. Ona soru sorarlardı, dini sorularını sorarlardı. Peygamber Efendimiz onlara cevap verirdi. Hatta bazen seslerini yükseltirlerdi. Bazıları ölçüyü de kaçırırdı. Böyle yüksek sesle bağıra çağara konuşurlardı. Bir defasında Hazreti Ömer, radıyallahu an onların bu şekilde pervasızca diyelim konuşmaları, hareketleri esnasında. İçeriye geliyor. Sizi gidi işte haddini bilmezler. Peygamberin huzurunda böyle konuşulur mu? Deyip üzerlerine e, yürüyünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i durduruyor, sakinleştiriyor. Bırak diyor onları. E, İlişme onlara diye şey yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. Kadınlar Peygamber Efendimizin huzuruna gelirlerdi. Evet. Ondan sorular sorarlardı. Onlara dini e, konularda neler yapmaları gerektiğini, neler yapmamaları gerektiğini sorarlardı. O da onlara gerekli açıklamalarda bulunurdu. Aynı şekilde kadınların yalnız başlarına olmamak kaydıyla, yani halvet olmamak kaydıyla erkek hocayla, evet. zaten birkaç tane hanımefendi veya kız çocuğu bir arada toplu halde okulda veya medresede, Kur'an kursunda hocadan ders alabiliyorlar. Kur'an kurslarında zaten kızlarımız, kız Kur'an kursu hocaları, bayan Kur'an kursu hocalarından ders alıyorlar da. Evet. Bu herhalde daha ziyade okullarda söz konusu olan bir durum. E, okulda da bir sınıfta belki 40 kişi var veya daha fazla öğrenci var. Orada da bir şey halvet, efendim da kalma durumu söz konusu değil. Dolayısıyla okuyabilirler, erkek hocadan ders alabilirler. Yeter ki okusunlar, Kur'an'ı okusunlar, öğrensinler. Evet. Evet. Teşekkürler ederim hocam.